Alo. İsmihan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun Aleyküm. Hayırlı Aleyküm, akşamlar. Selam. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Hocama da hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Ha, hocam bir sorum olacaktı benim. Buyurun. Ben, buyurun. Hani bir cemaate katılıyorsun da geri tekrar. Mesela hani Allah'ın ismi zikredilmiyor. O şeyhin ne zikir çekiyorlar. Buna kadar doğru hocam. Ben onu çok merak ediyordum. Soruyu tekrarlayalım mı hocam? Evet, tam anlayamadım. evet soruyu tekrar alabilir miyiz? Şimdi mesela cemaate katılıyorsun ya hocam Cemaate katılıyorsun mesela işte bir yere bağlanıyorsun Tamam <gülüyor> O katıldığın kişiyi mesela zikir ediyorlar Mesela Allah'ın ismi zikrolmuyor O kişinin ismiyle zikrediyorlar Buna kadar doğrudur hmm, Tamam şimdi anlaşıldı teşekkür ederiz Hayırlı akşamlar efendim Buyurun hocam Evet bir cemaate katılmadan Anladığım kadarıyla herhangi bir tarikata Evet, İntisabet mi yahut o ritüellere katılma şeklinde anladım. Bu durumda yapılacak şey nedir? Zikir Cenab-ı Hakk'ın ismi ve sıfatlarını zikrederek, anarak ancak yapılabilir. Yani bir şeyh efendinin ismini zikrederek bir şeyler yapılıyorsa bu doğru olamaz. Bir şeyler yanlış gidiyor. Yani mi? bir yanlış uygulama var demektir. E, meseleyi tam <gülüyor> bu şekliyle nasıl yapıyorlar, ne yapıyorlar bilemiyorum ama zikrin yapılabileceği usul vardır, bellidir. Cenab-ı Hak feskurûni Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim buyuruyor. Ha, zikir ancak onun ismiyle olur, Allah olur. E, ve diğer sıfatları olur. Ya hayh, ya kayyum, ya samet gibi. Ya Cemal, Ya Celil, değil mi? Cebbar, onun vasıflarını zikrederek ancak Cenab-ı Hak anla bilir. Onun dışında Ya Muhammed Aleyhisselam diyerek zikri olmaz da onun ismi geçebilir ancak. Hmm. Yani, şefaati, yani duanın içinde geçebilir. Tabii duanın içinde olabilir. Yani Muhammed Aleyhisselam'ı hakkımızda şefaatçi kıl gibi bir niyaz, bir ifade varsa bununla bir sakınca yoktur ama e, zikrullahın içine bir varlığın e, başka bir şeyh efendinin yahut falanca kişinin ismini katarak bunu yapmak doğru bir davranış olmaz. Evet.